Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selam. Ala seyyidil mursaline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bizleri Ramazan Şerif'in ilk iftarına kavuşturacak olan Rabbimize sonsuz hamdü fenalar ederiz. Biraz sonra iftar nasip olacak. Oruç tutan kardeşlerimiz Ramazan şerifin en faziletli saatlerinde boyunların cehennemden azad olduğu, beraatlerin dağıtıldığı, duaların müstecevap olduğu iftar saati çok önemli. Onun için şimdi herkesi haberdar edelim, mesaj çekelim, telefona açalım, sohbet başlamıştır diye ikaz edelim. Her akşam bu şekilde devam edeceğiz. Kim bilir, kimden hidayetine vesile olacaktır. Ummadığımız bir kelimede, bir kelamda Allah'ımızın hidayeti gizlenmiştir. Onun için Efendi Hazretlerimiz buyururdu ki hiçbir sohbeti kaçırmayalım. Hidayetin nerede gizli olduğu belli değildir. Bir bakarsın senelerce vaaz dinlersin. Hidayet vakti gelmemiştir. Bir vaazın, nasihatın içerisinde bir ilim alırsın. O ilimle dünyanın ahiretini mamur edersin, kurtarırsın. Çünkü belki yanlış bir itikadını tavsiye etmiş olursun. Efendim faziletli bir zikir, bir amel ameli salih duyarsın ve böylece kazanırsın. Çünkü ömürler nakit sermayemizdir. Vakitler keskin kılıçtır. Ee, her an saniye saniye işte görüyorsun o saatin tık tıkları. Yani eğer ki e, bazı kere saatin bazı saatlerin sesi duyuluyor. İnsan yatarken sessizlik olduğu zaman falan o bazen saatin sesini duyuyor. İnsan rahatsız eder ben mesela öyle ses kelse de uyuyamam çok az en ufak sesle uyuyamam da yani insanın öyle bir e, moralini bozuyor ki yani resmen bir kılıç almış e, eline biri vuruyor kesiyor yani tık tık tık tık yani bu bir daha gelmeyecek bu saniye bir daha gelmeyecek onun için her gün güneş doğanda bize nida ediyor o gün imsaktan sonra fecir oluyor ya işte o gün doğumudur evncedit Ben yepyeni bir günüm amati amelfi ye şehit Ben de ne ameller yapacağına şahitim sakdenim Öyleyse beni ganimet bil bu fellev abet Semsi lemüldik nila kıyam Eğer benim güneşim bir batarsa işte bak birazdan güneş batacak benim güneşim bir batarsa kıyamet gününe kadar daha bana yetişemezsin ama o günün defteri kapanır günahıyla sevabıyla hatasıyla, savabıyla. Ne olacak o zaman? Daha onu düzeltme imkanı yok. Halbuki 70 kere istiğfar etseydin, güneş batarken, şimdi güneş batmağa yaklaştı. 70 kere istiğfar edene 700 günahı affoluyor. Sen seri imalat, fabrika gibi 700 günah yaptın mı bugün? Yapsan bile affoluyor yani. E 700'den fazla günah yapanında artık Allah'ın üstü hakkını versin demek lazım. Bir günde 700'den fazla günah bu makine olmak lazım. E sen şimdi beni ganimet bil. Hadi bir şeyler ettin. Eşineş batmağa yanaştı. eşin otur sohbettinle mübarek adam. Birbirini ara. Allah için davet et. Tebliğde bulun. Bak 70 kere estağfirullah. Af istiyorum bugünün günahlarına. Estağfirullah. 70 kere istiğfar et sen. eline atsan. Yüz kere Sübhanallahü bi hamdi. Sübhanallahü bi hamdi, Manasını düşünerek. Allah'ımın bütün iyiliklerine hamdü senası. Milletin otu yok, ocağı yok, yemeği yok, içeceği yok. Efendim Suriye ne halde, Irak ne halde? Işte Cev, Libya, her yer savaş içerisinde. Biz burada oturmuşuk. Güneydoğu bile perişan halde millet. Göçe zorlanıyor. Efendim bu PKK'nın yüzünden. Yani e sen burada evinde oturmuşsun. Önünde efendim sofra var. Eşlik bir türlü türlü nimetler. Biraz önce oturmak lazım. Biraz tefekkür etmek lazım. O arada sohbet dinlemek lazım. Lale, Lale Gül TV sizin hidayet adresinizdir, hidayet rehberinizdir. Sohbetlerle kaimdir ve daimdir. Bazı nasihatlerle devam etmektedir. Başka nereyi dinleyeceksin ya? Herkes bir hurafa anlatıyor, bir yanlış bir şey anlatıyor. Milleti Ramazan günü dinden imandan edecek bu ilahiyatçıların çoğu el i Sünnet'ten ayrılmıştır maalesef. Doğru konuşan hoca az kalmış. Her hocanın sohbeti dillenmez. Her hocanın kitabı okunmaz derdi Efendi Hazretleri. E Ehl-i Sünnet olmak kaydı var. Onun için mutlaka bu adresten şaşmayalım. Dünya ahiretiniz için neler anlatıyoruz ya? Her gece saat bir buçukta sahurda konuşuyoruz. E şimdi efendim ya iftardan evvel konuşuyoruz. Mutlaka kıymet bilesiniz ve devam edesiniz ve millete ulaştırırsınız Sübhanallah Allah hamdi dese yüz kere güneş batmadan evvel ve sebbih bi hamdi rabbike kable tulû eşyemse ve kable gurû birçok ayette bu var. Emretmiş, amel etmiş olursunuz. Güneş doğmadan evvel ve güneş batmadan evvel Rabbinin ile tesbihde bulun. Yani Allah demek Ya Rabbi noksanlığın yok, yanlışın yok, şeriatın dost doğru, Kur'an'ın dost doğru, emirlerin, yasakların, hikmet üzere yerli yerincedir. Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim demek. Mevla'nın en sevdiği kelime. Sübhanallahü bihamdi. Kelime tani hafif etani alellisan. İki kelime var ki dilde çok konuşulması, söylenmesi hafiftirler. Fekiletani fil mizan. Mizana kondukları zaman çok ağırdırlar. Yani sağ tarafı şaha kaldırır. Sol tarafı dibe vurdurur. Ve Habibetan ile Rahman. Rahman Teala'ya çok sevgilidirler. Bukhari hadisinin sonu bu. Bukhari kitabının son hadisi. Sübhanallah ve bhamdhihi, Sübhanallah Al Azim. Ama şimdi güneş doğmadan batmadan sadece Sübhanallah bhamdhihi de desen olur. Bu Müslüman hadisinde geçen gufrat lewzulubu lewkanet ekteramiz bedel bahar <gülüyor> bütün dünyanın dörtte üçü sularla kaplıdır. Gölleri göletleri bile çıkartacak diyeceğim. Sırf denizler dörtte üçünü dolduruyor. Bütün denizlerin köpükleri kadar. Denizler ne kadar köpüklenir? Manyak olan saymağa kakar. Denizlerin köpüklerinden fazla da günahları olsa hepsi bağışlanır. Yüz kere subhanallah ve Ama evvela huzur, huşu, ihlas. Yani Allah'ım seni tenzih ederim, sana hamd ederim. İşte, oturdun sofraya, güneşte batmadan evvel iftara hazırlanıyorsun. Mübarek adam tesbih eyle dar. Subhanallah Zikrine devam eyle. Onun için biz size Allah'ın zikrini açlıyoruz. Biz size kendimizi tanıtmıyoruz. Biz size Rabbinizin zikrini teşvik ediyoruz. Mübarek insan. Bizden ne olur? Amel edersek hepimiz kurtuluruz. Amel etmezsek, amel eden kurtulur. Amel etmese vaz olsa, hoca da olsa kaybeder. Bu iş bu kadar basit. Kimse, kimse kimseye, bana tabi olun deme hakkı yok. Allah'a tabi olun, Kur'an'a tabi olun, Resulullah'a tabi olun. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kadar hadis-i şerif, zikir ve dualar. Cidler dolusu kitap yazılmış. Hep kâinatın efendisi dua, dua, dua, dua. Zikir öğretmiş yani. Ona tabi olun ki felah bulasınız Allah buyuruyor. Sen zikirsiz, ibadetsiz, tilavetsiz, Kur'ansız, mübarek Ramazan ayında bilhassa Kur'an-ı Kerim'in inzal buyurulduğu ayda gafletle bir oruç ne fayda eder? Şimdi Ramazan şerifin çok faziletleri var. Ben bunları saymakla bitiremem. Ama sıralı derslerimizde inşallah sizlere bazı şeyler anlatacağım. Bugün Selman hadisini radıyallahu okuyacağım. Sohbetin tamamını onlan ancak denkleyebilirim. Çünkü uzun bir hadis-i şeriftir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şaban ayının son gününde bunu okumuştur. Yani Ramazan tam gireceğinde. Yani dünkü gün. Fakat biz tabii dün akşam sohbet yoktu. İftar olmadığı için. Sohbette olmadığı için ee, bu hadis-i şerifi bugüne kaldı. Ama Ramazan'ın başı itibariyle okunduğu için başlangıcında en evvel bunu okumak sünnettir. En evvel Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ramazan-ı şerifin başında okuduğu hutbesi ve konuşması ve fazilet beyan ettiği faziletleri açıklamak münasiptir. Çünkü o nasıl yaptı biz öyle yapalım. O hangi günü seçti o gün yani. Başında okudu başında okuyalım. Çünkü millet kaçırmasın. Çok fazilet var. Yani... Pırlantalar saçılıyor, altınlar saçılıyor orada ortalığa. Milletin haberi yok. Ondan sonra kafasını duvara vuracak. Alanlar almış, götürenler götürmüş. Vay ben yanda duruyordum da niye haberim olmadı? Ya haber ediyoruz sana. Bu şerif okuyacağız şimdi. İlan edin millete. Telefon edin, mesaj atın. Eskiden otobüs tutardınız, minibüs tutardınız. Millete bir şeyler de ısmarlardınız. Külliyeye getirdiniz o kadar insanlar. Her mahalleler otobüs tutardı ya. 25 sene evvel, e şimdi evinde rahat oturuyorsun, bari bir mesaj çek daha kolay, onu da yapmaz. Bir telefon aç, onu da yapmaz. E saatlerce geliyordunuz, sonra geceleri karlarda, çamurlarda batıyordunuz, sabah kadar eve dönemiyordunuz, daha mübarek adamlar. E şimdi böyle imkan geldi evinize, elinize geçti. Şimdi niye gevşeklik ediyorsunuz? Mevla bu nimeti verdi bize, alır elimizden yoksa. Hamd edilmeyen nimet artmaz. Bunun şükrü insanlara mesaj çekip haber vermekle olur. Her nimetin şükrü kendi cinsindendir diyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri. vaz nasihat dinlemek, sohbet dinlemek en büyük nimetse şükrü kendi cinsindendir. Ne demek? Bir insanı daha haberdar etmek. Uyarmak, uyandırmak. Benim baştan beri, 30 senedir, 40 senedir konuştuğum lafları toplasa hep teşvikten geçer. Cemaat birbirini uyandırsın, sohbete çağırsın, getirsin. Ya mübarek. Böyle yapmazsak cihat şuurumuz kalmaz böyle yapmazsak insanlığımız kalmaz merhametimiz kalmaz kim cehenneme giderse gitsin ben bu müjdeleri alayım kim duymazsa duymasın yazık değil mi o insanlara yarın ahirete elice bir boş çıkacaklar onlar da kazansınlar Aha Allah faziletlerinin ikramlarını e, nimetlerini coşturmuş taştırmış mübarek Ramazan Şerif'te yaymış dağıtmış alan alıyor kalan kalıyor bak insanlar dün ölen var evet, gün ölen var bugün ölen var kaç kişinin cenazesi kalktı e bu adam dün gece teravih kılsaydı ne kadar kazanmış olacaktı değil mi? E faziletini anlatmazsan ona ne oldu? Dergide yazdım. E ben mesela e, o şu arkadaşlara da tembih ettim. Az da ben bile kaçıracaktım yani. Allah'ın bir hikmeti kaderin sırrı. Dedim bak inna afetane aile iki rekat kılsa ilk gece. Tecrübeyle sabit. Bütün rivayetler kaynaklarını doldurdum. O sene muhafaza olur. Bursa'da diyecektim. Tam açtım önüme dergiden de çizdik altını unutturuldu. Bir unut, unuttum diyemem. Elimde değil ki unutmamak yani. Un, unutmak zaten hafahatı semaviyedendir. Yani adam unutsa namazı kıldım diye namaz geçse Allah sormuyor ona. Hatırlayınca kılsın buyuruyor. Çünkü unutmak semavi bir afettir yani. Unutmak senin elinde değil. Ya o kadar not aldık Bursa'daki sohbete diyemedik ya. E hocaefendi ben zaten innaf-i bilmediğim için desen de fark etmezdi. Ya mübarek adam ben diyordum ya bilen bir hafız hoca tutarsınız iki rekat namazdı. Ben son imsak dakikasıyla zor yetiştirdim. Hani bir sene benim en çok korunmaya ihtiyacım var çünkü bana saldıran çok. Siz zaten biraz rahatsınız ama ne lüzum var malınız canınız her şeyiniz korunacaktı bir sene. Ama ben kitaba yazdım Ramazan kitabında var. İlk gece vazifesine, yani ben her dakika her şey söyleyemem ki, ah unuttuk işte, ne olacak şimdi? Senin şimdi bir senelik muhafaza meselesi ne olacak? Ben bile zor yetiştirdim. Çünkü savur sohbeti vardı falan, saur bitti, az kaldı. 40 Kır dakika fişe kaldı imsa. Yani uzun değil, ben biraz yavaş kılıyorum ama tutsun 10 dakika. E bir imam yapardınız birini, inna ales de dinlerdiniz, cemaatle kılardınız, nafile namazlarda cemaat caiz. Hele sen kılamıyorsan kendi başına. Çünkü inafetane ezbere bilen kaç kişi var? E, kılamıyorsan o zaman tam caiz oluyor imama uymak. Çünkü kulü valla olsa hani kendin kıl dersin. Nafilede kendin kıl eftal dersin. Ama e, bunda cemaat olacak çünkü inafetane bilmiyorsun. Bak unutturuldum işte orada diyemedik. E, yazık diyeyim için kaçırdınız bir senelik muhafaza. E derginde yazılmış. E baksaydınız. Kitapta yazılmış baksaydınız. Hiç karınızı düşünmüyorsunuz. Bir dünyalık proje duysanız, çok kelepir bir yer dursanız, borç harç ne alırsanız buradan yol geçiyor. Çok değerlenecek bilmem ne. Böyle şurada şöyle ucuzluk var, burada faizsiz sıfır faiz, bilmem şu taksit var, şu ucuz ev var. Atlıyorsunuz böyle. Atlıyorsunuz. Ama Ramazan ilk gecesindeki mübarek namazı kaçırttınız. Ne olacak şimdi? Zarar size dönüyor yani. Sohbet dinlememek, kitap okumamak, dergiye bakmamak. Bizim dergi dergi değildir. Dergi diyen iftira diyor bize. Bizim dergi müstakil bir kitaptır. Her sayısı müstakil bir kitaptır. Hiç yazılmamış şeyler yazıyoruz hadisler yeni ya. Her seferinde dualar yazıyoruz. Hiç yazmamışık önce. Başkalar zaten hiç yazmamış. Bu işi ben merakım. Onun için yapmayın, etmeyin. Ramazan-ı Şerif'te zikre ağırlık verin, duaya ağırlık verin. Bak her gecenin nafile namazı var. Ya zaten teraviden canımı sıkıyor. Bir de bize nafile namaz ekleme. Niye nafile namaz eklemeyeceğim sana? Şimdi onu da an anlatayım. İnşallah dergide yazılmış sayfelerinde söyleyeyim. Mesela bu gecenin teravisi, ikinci gece oluyor bu gecenin teravisi. Ne diyor hadis-i şerifte? Ve leyle tüthaniye ikinci gecenin teravihini kılan teravihe genel izahlar yapacağız. Yani genel hadisler ileride konuşulabilir. Hele ki son 10 geceden evvel mutlaka konuşalım. Kadir gecesinin arandığı gecelerde hiç olmazsa kimse kaçırmasın. Orada genel konuşalım ama özelde ikinci gecenin teravihini kılan ana babası Müslümansalar, imanlıysalar ne kadar günahlı olsun. İmanlı öldüm, ölmedim. Mevla ona bakar. Herkesin çok günahı da olabilir. Bazısının kebair büyük günahlar listesi de olabilir. Fakat imanlı ölmüşse de ana babası. Benim anacığım öldü babamsa. E şimdi ben bu gece teravih kılarsam ana babası Müslüman salar. Gerçi ölmüşse de demiyor ha. Oraya da dikkat edelim. Diri de, diriye de geçer bu iş. Hani derler ya Allah rahmet etsin deyince hemen ya adam sağ niye rahmet okuyorsun? Ya kardeşim diriye rahmet ölüden daha fazla lazım. Diriye rahmet etmesin mi Allah. Onun için bu rahmet lafı biraz bir rahmetli lafı ölülere mahsus gibi klişe olmuş yani. Ama yanlış bir şey. Çünkü rahmet ölüye de lazım, diriye de lazım. Allah cümlemize rahmetiyle muamele eylesin. Amin. Ben millet yanlış anlamasın ya rahmet etsin demiyorum. <gülüyor> rahmet etsin deyince öldürecek mi bizi hoca diyorlar. Onun için rahmetiyle muamele etsin deyince ha o zaman oldu anlıyorlar yani. Bizim millet laflara çok takılır, kelimelere çok takılır. Onun için rahmet herkese lazım. Mağfiret. Mağfiret sadece ölüye mi lazım? Günahların bağışlanması. E bize de lazım. Tabii ölüye daha fazla şundan lazım. Kendisi istiğfar edecek imkanı kaçırmış. Kendisi tövbe edemiyor. Teravih kılamıyor. Oradan kapısı kapanmış. O bakımdan ölüye daha takviye oluyor yani. Tirinin hiç olmazsa kendi içinde istiğfar etme imkanı var. Ama ikinci gece teravihi kılan yani e, bu mübarek gecede teravih kılan Kişi ana babası Müslüman salar... ...günahları bağışlanır. Bütün günahları bağışlanır. Ya babam teravih kılmadı. E, Yasayı kılsa yeter. Yani baban teravih kılmasa da... ...sen kılıyorsun baban af oluyor. Anan af oluyor. Hele bir de ölmüş anamız... ...şimdi kabirde ne kadar rahmet ister... ...mağfiret bekler değil mi? İlla ki günahları var. Kimse peygamber değil. O zaman... ...sizin de ölmüş anneleriniz, babalarınız olabilir... ...ikisinin veya birisi olabilir... Bu geceyi teravih, Allah rızası kılıyoruz tabi. Allah rızası için niyet ediyoruz namaza da. Sonunda da bir dua etsenin. Ya Rabbi bu geceyi, ikinci gecenin teravihi hürmetine ana babamı affeyle, mağfiret eyle deseniz. Bize ne kadar iyilikleri var. Bizi doğurdular, büyüttüler, yedirdiler, içirdiler. Ne kadar güzel olmaz mı? Ondan sonra nafile namazlar var. Mesela nafile namazlar dün gece vardı mesela. Biz dün geceyi yapamadık. Mesela işte kafasız ahmetleri, kafasız işte sohbet yapayım, yapayım vakit geçti. Biz de hatimle kıldığımızda geç geldik. 12'yi geçe geldik işte. Vakitler oradan hemen şeye gir. Yine belki de kılabilirdim yani. Hiç nefes almayıp bunu kılmamız lazımdı mesela. Dün geceki'nde. Hadi o geçti. Dün gecenin nafilesi 10 rekat idi. Şimdi ikinci gece mesela bu gece yok. Her gece var. Dergide 91. sayfa. 91, 92, 93'e kadar geçiyor. Efendim, 26. geceye kadar yazılmış. Niye? Ramazan 26 çeker mi? Çekmez. Niye 26. geceye kadar yazıldı? Çünkü 27'si bir dahaki ay dergisine kalıyor. Yani Temmuz sayısında 27, 28, 29 çıkıyor. Anladın? Çünkü herhalde Kadir Gecesi tam birine geliyor. Temmuz'un. Ee, yani ayın başına geliyor. O orası oraya kalıyor. 26'ya kadar burada yazılmıştır. Bu bu, bu ay dergiyi biraz da önden çıkar alacağız. İnşallah size erken ulaşsın yani. Zaten bayramdan önce illa çıkmış oluyor. Çünkü bir ayın birinde de size ulaşmış olsun. Birine gelmeden hatta ulaşmış olsun. Ondan sonra o işi de inşallah dikkat edeceğiz. Şimdi ikinci gecenin mesela nafilesi. Ne demek nafile? Ya teravih kılıyorsun eve geliyorsun ya. Yani teheccüd dediğimizin yerine bunu kıl. Teheccüd yerine de geçer. Anladın mı? Ha teheccüdü ayrı kılıyorum bunu ayrı kılıyorum. Ali Yülala kat kat cevap olur. Ben sana birini kılarsan öbürünü kılma mı dedim. Ama teheccüd yerine de geçer. Ayrıca da fazileti var. Hem teheccüd olmuş olur. Ayrı fazileti kaçırmayalım. Burada tarifi var. Her gecenin tarifi var. Bu ikinci gece. Her rekatta Fatiha suresinden sonra bir kere seppi esmerabbi kele ala. Onu ben bilmiyorum hoca efendi. İşte çuvalladım diyorsunuz. Bir kere zilzal. İzaz zülzile. Onu da bilmiyorum. Üç kere İhlas, iki kere de nas sureli okurum. Dört rekat kılıyor. Dört rekat. Bu gecenin nafileci dört rekat. Şimdi ben size bir şey demiştim. Eğer bir imam bulursanız bilen biri kıldırsa size uyun ona. Yok evde Eala'yı bilen veya kadın var. Kadını da imam edemeyiz. Öyle ya kadın kızlarımızdan daha çok bilen olabiliyor bazı kere. Babası bilmiyor. Eala suresini kızı biliyor. Ama imam edemeyiz. O zaman e, ben seni demiştim, e, genel bir e, kayda vermiştim. Kitaptan görmüştüm. Hangi sureyi faziletli namazlarda hangi sureyi bilemiyorsanız yerine ne geçer? İhlas suresi ancak doldurur. Kur'an'da başka hiçbir sure doldurmaz. Bilsen ki 10 sayfalık başka bir sureyi biliyorum. Yasin ezbere biliyorum desen kurtarmıyor. Her surenin yerini ancak ihlas dolduruyor kulu Allah. Anladın mı? O kadar fazileti var. Onun için o zaman siz ne yapacaksınız abi? Üç ihlasa iki ihlas daha Yani eala ile yerine. Etti beş ihlas. Sonra da iki kere felak nas okuyorsun. Her rekatta. Yani iki kere felak nas ne demek? Yani iki kulavzu rabbi felak okuyorsun. iki kulavzu rabbi nas okuyorsun. İkinci rekata kalkıyorsun yine. Eala zilcel, iki felak iki nas. Dört rekatın şey Gece namazları Hanefi mezhebinde sünnet iki iki kılınır. Onun için 4 rekatta 2 rekatta selam veriyorsunuz teravih gibi. Teravih de 2-2 iki iki kılmak eftaldir. Salatü'l-leil mesna mesna. Gece namazları 2-2 kılınır buyurdu Adi Şerif. Gündüzde nafile namaz, kuşlukta falan 4. 4-4 yani iki de selam vermek. sen de olur ama 2 rekatta kuşluk olur. on demiyorum ama 4 kılacaksan arada selam vermemek sünnettir. 4'ü birleştirmek. ta'yattan sonra salli barik okuyorsun. Kalkınca Sübhaneke ile başlıyorsun. Öyle kuşluğu falan dört kılarsan Nafileleri dört kılarsan e, Teravide de öyle yani dört kılarsan da olur Ama eftal değil Fakat dört kılarsan salli barik Sübhaneke okunuyor Zaten bazı camiler dört kılıyorlar Ama sünnete uygun olan iki ikidir Şimdi bu sureleri okursa Bin fakire yemek yedirmiş ve kıyafet giydirmiş kadar sevap alın Bin fakir bir değil Bin Nerede bin fakire kıyafet giydireceksin Paran mı yetişir Bin fakire yemek yedirmek. Bak adam koca çadır açıyor. 600 kişi kişiye, yedi kişiye, bin kişiye yemek yediriyor. Ee, sen ondan fazla sevap alıyorsun. Dört tekatla beraber. Ama zengin olan hem çadır açsın hem bunu yapsın. Nasıl olsa bunu yapıyorum diye yatmasın aşağı. Zenginin sadakası, nafilesi en çok keseden çalışır. Para verecek. Ama bunu da yaparsa o zaman kat kat sevap alır. Ve bu namazları her gece söyleyemeyebilirim. Vaktim bakımından. Ama bu nafilelere kılın. dergide hepsi var kardeşim. Bu bunlar niye yazdık size? Şimdi Selman Farisi hadisine başlayacağız. Ee, An Selman Radıyallahu Teala kale o buyurdu ki: "Hatabana Resulullah Sallallahu te ale Aleyhi ve fi akhir Şaban ayının son günü işte yani dünkü gün e, diyelim. Yani hemen başınday yine biz Hadi Şerif'in vaktine yetişmiş oluyoruz. Rasulullah ee, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem bize bir konuşma yaptı. Fekale o konuşmasında buyurdu ki: Ya nas. Ey Müslümanlar, ey insanlar. Yani tabii insanda e, şey, murat Müslüman insanlar çünkü Müslüman olmayanlara Ramazan gelmiş boş gelmiş. Müslüman olana hoş gelmiş. Onun için Müslüman insanlar kastediyor. Adzallekum şehrun azimun. Çok büyük bir ayın gölgesi üzerinize bastı. Yani ay girdi girmek üzere. Şimdi girdi elhamdülillah. Mübarek azim çok büyük demek. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem küçük işe büyük demez arkadaşlar. Ramazan ayına büyük diyorsa sen anla ne kadar büyük. Sayılı günler ya bir de baktın 10 olmuş bir de baktın 20 olmuş birden bitecek ya. Şimdi mübarek'ün maddi manevi bereketlerle doludur. Hakikaten en fakirin sofrasında kaç çeşit yiyecek bulursun. Bereket çok oluyor. Yardım oluyor, hayır oluyor, hasenat oluyor. Nevale dağıtılıyor, i̇şte kartonlar, koliler, erzaklar falan. Herkese bolluk gelir. Şehrun bir ay ki, fi onda var leyletün bir gece ki, hayrun Min fi şehrin, bin aydan daha hayırlıdır. Bin ay ne demek? İçinde kadir gecesi olmayan bina. ay. Çünkü içinde kadir gecesi olursa, bir şeyin kendine taftili lazım gelir. Çünkü onda da Kadir Gecesi var. Bu ondan nasıl hayırlı olacak? O da bir aydan hayırlı gece barındırıyor. Onun için kendisinde içinde Kadir Gecesi bulunmayan bin tane ay. Bin tane ay 83 sene 4 ay ediyor. 83 sene 4 ayda 83 kere Kadir Gecesi geçmiş oluyor aslında. Ama diyelim ki 83 sene 4 ayın içinde hiç Kadir Gecesi olmayan. Mesela bizden evvelki ümmetlerde Kadir Gecesi yoktu. Onların 83 sene 4 ayını hesaba katarsak, onlarda geçen 83 sene 4 ay bir adam sıralı ibadet etmiş. Eski ümmette var. Sıralı cihat etmiş. Kılıcını kınına sokmamış. Ya 83 sene 4 ay. Çünkü adamlar ortalama 600-700 sene yaşıyor. Zaten 83 senesi onun. Yani bizim ne diyeyim sana 12-13 yaştan 20 yaş arası gibi tekabül ediyor. Yani ortalama gençliğine geliyor. Tamamen genç. Hepten. Bir çocuk 12-13'ten 20 yaş arası hiç yorulur mu yani? Devamlı koş desen koşar. Enerjili yani. Onlarda öyle. Şimdi 83 sene 4 ay bu tarafa koy, içinde Kadir Gecesi bulunmayan bir gece var Ramazan Şerif'te. Onların 83 sene 4 ayından eşit değil, denk değil. Bütün gün orucuna, akşam sabaha kadar ibadet, zikir 83 sene 4 ay. Hiç gaflet yok, hiç isyan yok. Adam o şekilde ibadet çıkarmış. Mağaraya girmiş, itikaf yapmış. 80 sene adam var. 30 sene itikaf yapan adam var eski ümmette. Şimdi bunun 83 senelik ibadeti günahsız ha. Buraya koy. Burada da bir kadir gecesini buraya koy. Bizim ümmette denk gelebilirsek tabii. illa da 27. gece değil yani. En ümitli gece 27. gece. Bu adamın bir kadir gecesindeki ibadeti bu adamın 83 senesine denktir demiyor Mevla. Ya Ondan daha hayırlı. Onun için mutlaka denk getirmemiz lazım. Onun hayrından mahrum olan bütün hayırlardan mahrum olur. Yani bir sene gitti sıfır. Senede bir gece var onu kaçırdın bir sene gitti. Verimsiz geçer yani. Onun için e bir de her sene yakaladığımızı düşünün. 83 sene 4 aydan yani 2000 sene ömür sürenin e, ibadetle geçirenin ömrünü geçersin yahu. Yani düşünsene ya. Hani bunu verdiğimiz yaştan itibaren e, hesap etsek yani 12 yaştan ortalama hesaplayınca 80'i yaşın 2 yaşta adam olsa 70 sene eder. Yani bu 7'yi çarpacaksın şey 8'le. Ya oradan bakacaksın kaç yani 1000 seneyi geçiyor. Kaç bin sene tutuyor belki 4000 küsür sene mi nedir? E sen şimdi bu kadar ömrü nerede bulacaktın ya? Eski ümmetler bile o kadar yaşamadı. En fazla yaşasın bin, bin, beş yüz, iki bin. En fazla o da. Nuh Aleyhisselam bin iki yüz elli yaşadı. Adem Aleyhisselam bin yaşadı. Ya yani sen ne kadar kazançtasın? Bu ümmet ne kadar kârdadır? Onun için e, şimdi hadis devam ediyor. Kadir Gecesi'nde bu sene Evliyaullah'ın keşfine göre tabii e, 21. gece olma ihtimaliyle çok kuvvet kazanıyor. 13'ün için ben size haberdar edeceğim. O gecede Perşembe olmasa da Ahmet Yesevi'de camide toplanacağız. Yine e, sohbeti orada yapalım ve teravihimizi yine birlikte kılalım da 21. gece zaten Şafii mezhebine göre kesindir. Bizdeki 27 gibidir. Ondan dolayı ihtiyatlı davranacağız ki kaçırmayacağız. Son 10 geceler itikafa girebilen girecek. Son 10 gecelerin tek geceleri çok mühimdir. Bunlara itibar edeceğiz. Şimdi bir kısa ara vereceğiz. Hemen e, devam edeceğiz. İnşallahur Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ussalatü vesselamu ala seyyidina resulillah ve alihi ve sahbihi ecma'in. Şimdi hadis-i şerifimize devam edecek olursak. Selman radıyallahu Allah rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şaban ayının sonunda bize bir konuşma yaptı. Ve buyurduk ey insanlar çok büyük bir ayın gölgesi üzerinize bastı. O çok mübarek bereketlerle dolu bir aydır. O, o öyle bir aydır ki onda bir gece var. O gece bin aydan daha hayırlıdır allah ı Allahu Teala Allah Teala o ayın orucunu size farz kıldı. Yani mecbur namaz, oruç, hac, zekat, bünyel, İslam alaka. İslam 5 temel üzerine oturtturuldu. Şehadet la illa ilahe illallah ve Muhammedun Resulullah kelime-i şehadeti dille okumak ve kıyamus salat 5 vakit namaz hakkıyla kılmak ve itiaz zekat zekatı tamam vermek e, ve hac Ömürde bir kere hacca gitmek ve savm Ramazan Ramazan ayında oruç tutmak. İslam'ın temeli budur. Beş şeydir ve İslam şartları da bu beşten iba ibarettir. Ya veldinamen kutibe aleykumus su. Oruç size farz kılındı. Yazıldı demek farz kılındı. O tabi ne kadar oruç? Eyyamen maudadat sayılı günler. Ay ikinci ayet. E, sayılı günler de o zaman adam der ki ben 30 tutayım ama Ocak ayında tutayım. Şubatta tutayım hem günler kısa olur hem hava serin olur. Yok öyle na, nane. Şehrü Ramazan elledi ünzilefil Kur'an. Kur'an kendisinde indirilmiş olan Ramazan ayında tutmanız farz kılındı. Daha artık kimse kıpırdanamaz. Sayısı belli, ayı belli, günü belli, her şey belli. Bu size farz kılındı. Ve kıyamel eyli tetarra. Gecesinin teheccüdünü, teravihini kılmayı da nafile kıldı. Teravih sünneti müekkededir. Çok kuvvetli sünnettir. Terk edene sitem var. Niye terk ettin diye bayağı bir adamı benzetecekler. Sopa atmayacaklar ama Allah'ın sitemi de kuvvetli sünnetlerin terkinde mesela namazlarda da öyledi. Öğlenin ilk sünneti, son sünneti müekked. Sabahın ilk sünneti, zaten son sünneti yok. Tamamen en kuvvetli müekked. Akedül müekkedat. Müekkedlerin en tehkitlisi. Akşamın son sünneti iki rekat müekked. Yatsının son sünneti müekked. Hesabı yaptığınız zaman 12 rekat e, günde müekked çıkıyor. Bundan dolayıdır ki onlarda sitem var. Heykindin ilk sünneti, yatsının ilk sünneti efendim bunlar gayri müekked. Gayri müekked demek yani kılarsan sevap var, kılmazsan niye kılmadın yok. Ama müekkedlerde terk edersen Niye kılmadın? Bir sitem var. Onun için Evliyaullah diyorlar ki Allah bana azar edeceğine cehenneme atsın da beni yüzleyip beni rezil etmesin. Rabbime utancımdan yerin dibine geçerim diyor. Onun için itap var. Azap yok itap. Itap ne demek? Sitem var. Sitem de çok Allah'ın sitemi bütün dost düşman huzurunda sen niye kılmadın? Niye böyle yaptın? Nidası gelirse babanın adıyla kendi adıyla özel sana rezil olmak var. Onun için teravih nafiledir. Ama nafilelerde sünneti i müekkededir. Yani çok kuvvetli sünnettir. Cemaatle kılınmalıdır. Cemaat terk edilmemelidir. Sekiz rekat diye bir şey yok. Uyduran kaydıranlara bakmayın. Ben bu hususta Ramazan Risalesi'nde de yazdım. Rivatler, kuvvetli rivatler yirmi rekattir. Sen sahabe-i kiramdan daha mı iyi biliyorsun? Hatta Mekke'dekiler her iki rekat arasında bir tavaf yaparlarmış. Onun için Medine'deki sahabe ve tabiinde de demişler ki madem biz Mekke'de değiliz tavaf yapamıyoruz o tavafların da yerini 34'e çıkartmışlar. Bak 8'e indirmeye kalkma kafamı bozarsan 34'e çıkarırım. Çünkü neden? Rivayetlerde sahabenin tabiinin tatbikatında Mekke'dekiler her iki rekat arasında bir tavaf eklemiş. Bu, de, bu eder ki 10 tavaf. On tavaf. Onlar da hesap etmişler on tavafın vaktini. Medine'dekiler demişler ki biz kimin kızından aşağıyız? Hani tabir bir bağışlasınlar. Efendim biz de demişler 34'e çıkaralım da onların tavafının yerine. Tavaf da namaza sayılıyor ya çünkü. Et tavafu bilbet salatun. Beyti tavaf etmek aynı namazdır. İlla ennekulte tekellemû nefi. Ancak konuşma izni var. Bu da fuzulü konuşmayacaksın tabii de. Konuşursan tavaf bozulmaz. Ama konuşursan namaz bozulur. Yani o farkı var. Yoksa aynı namazdır. Medine ehli tabin zamanında 34'e çıkartmış. 13 için sen 20'yi kıl öp başına koy Allah'a da şükret nasip et de. 8'e mekize kaytarma. Yok öyle bir şey ya. Nerede uyduruyorlar? Efendim sallallahu aleyhi ve sellem ya Teheccüdü 8 kılıyordu. Peşine de vitri kılıyordu. 11. O Ramazan dışındaki mesele ya. Ramazan dışındaki mesele ya. Sen onu niye alıyorsun buraya karıştırıyorsun? E Ayşe anamız demiş ki, anh, Ramazan'da da öyleydi. Ya nerede Ramazan'da öyleydi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teravih kıldırdı mescitte. Üç gece kıldırdı. Bu üç gecesinde e, bir daha teheccüd kılmadı mı yani? Teheccüd ayrı bir şey, o ayrı bir şey. Ayşe anamız kendi evde kıldığını gördüğünü söylüyor. Mescitte ne kıldı, camide ne kıldığı söyleyemez ki. Yanında değil, huzuratta. Hatta yatsıdan sonra geçen sahabeden biri diyor ki dün kitapta okudum hadis şerifte sahih kaynakta. Yatsıdan sonra o kadar namaz kıldı ki diyor. Camide ondan başka kimse kalmaz Bütün sahabe gitti evine tek başta kaldı. Kıldı da kıldı diyor. Sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sınırlayabilir misin? Ondan sonra bir rekatta bir yüz, iki okuyor. Bir rekatta Nisan suresine kadar bitirdi Bakara'dan başlayıp. O kadar da rükuda durdu. O kadar da secdede durdu. Sen onun iki rekatından 40 tane teravih kılarsın. Patküt patküt kılıyorsun ya zaten. Yani sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sana sahabe-i kiramdan gelen halifelerimin sünneti benim sünnetim. Aleykümüs sünneti ve sünneti ül külefa-i râşidin. Hazreti Ömer radıyallahu anh, Übey ibn reisül kurra, Kur'an'ın efendisi reisini geçirdi imamla. Kaç kıldılar? 20 kıldılar. Bütün sahabe 20 kıldı. Hiçbiri de bu 8 demedi. Sen bu kadar sahabeden mütevatir camide cemaatle üç kişi kılmıyor ki bunu. Tek imama bağladığı şey. Herkes cemaat yapıyordu parça parça. Hazreti Ömer Efendimiz buyurdu ki böyle olur mu ya bir camide 40 cemaat. Übey ibn-i Ka'b imam olsun dedi. Kıraat üstündür. Ve kıravum Übey ibn-i Ka'bin. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ümmetimin içinde kıraatı en üstün olan Übey ibn-i Büyük sahabidir. Onun için hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu da en okura aleke ey Übey ibn kib allah bana emretti sana lem yekunu lenkeferu yokuyip öğreteceğim evet sen manilla ubey ibn dedi ya resulullah allah benim ismimi mi verdi sana ubey ibn kib oku bunu diye evet senin ismini verdi dedi ubey oku bunu diye başladı ağlamaya allah benim ismimi verdi diye kuraatı çok yüksek Rakka'daydı kabri şerifi bu IŞİD'in eline geçmeden gitmiştim ben o zaman. Ziyaret etmiştim. Şiiler Hazreti Ali'nin yanında o diye ya, diye. 600 sahabenin kabrini kırmış etmişler. Bir şey bırakmışlar. Ammar bin Yasir, Übey ibn Kâb, bir de Üveysel Karani bırakmışlardı. İşte öbürlerine de niyet ettik okuduk. Orada tabi binlerce sahabe ve tabi'in var o bölgede. Hepsini kırmışlardı. Suriye, eset o zaman İran'a vermiş orayı. Vermişti. Şimdi de eline geçti. Şia'dan kurtuluyor ve eline geçiyor. Vahabiden kurtuluyor, Şii'nin eline geçiyor. Şu eli Sünnet bir hakem olamadı. Şu Ramazan-ı Şerifü'l-Mümin Ehli Sünneti Allah'ım beldelerinde emniyet ve güvence ihsan eyle yavrum. Amin Allah'ım salli aleyhi. Muhammedin ve aliye ve sahabelere selam. Onun için teravih 20'dir. Kuvveti sünnettir. Kılmayanlar iyi bir azar işitecektir. Azap değil. İyi bir azar işitecektir. Onun için kaçırılır mı ya? Faziletlerini saymakla bitiremiyoruz. Her gece anlatacağım size işte. Bu gecenin teravisi, bu gecenin teravisi. Zaten <gülüyor> <gülüyor> İman ederek yani eli sünnete göre imanı düzgün olacak. Bir de sırf Allah rızası için. Sen gelirsen ben de gelirim dedi. O da ona arkadaş olarak takıldı. Bu da ihlas yok. Sen gidersen ben de giderim. Kumar gibi şart koşuyor. Böyle bir şey yok. Sırf Allah için kılarsa teravihini. Ramazan boyunca bir teravih kaçırmadan... Geçmiş bütün günahları tertemiz olur silinir. Bu Buhari'dir. Buhari'dir. Teravih'te hiçbir şey lazım aramasan. Geçmiş günahların bağışlanmak kadar insana hafiflik, kolaylık, rahmet, bereket olur mu? Bütün hastalıklar, dertler, musibetler, ekonomik sıkıntılar, geçim darlıkları, aile huzursuzlukları hepsinin başının belası günahlarımızdandır. E meddeakun fezulubukum. Sizin dert mi arıyorsunuz? Bütün derdinizin başı günahlarınızdır hadis şerif buyuruyor. O zaman bütün günahların af olması ne demek? Adamın kuş gibi kalması demek. Hafif olması demek. Bu da ne demek? Maddi, manevi, önün açılacak, rahata erecek Sırf teravi Allah rızası için kılsan, tertemiz olsan, önündeki senen rahat geçer ya. Geçim darlı çünkü günahların silindi ya. Yükün kalkıyor. Yani sana dert veren, keder veren, hastalık veren, kıtlık veren günahlar. وَمَاْصَابَكُمْ مُنْ بُسِيبَتٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ ne musibet bela geldiyse başınıza ellerinizin kendi kazandığınız suçlarınız sebebiyledir. Veya fuan çoğunu da affediyor Allah. Affetmese her günahına hemen peşin ceza verse ayakta duramazsınız. Küt devrilirsiniz. Helak olur gidersiniz. Çoğunu affediyor da. E bir kısmını da tabi belalandırıyor sizi cezalandırıyor. E bu da size yetiyor artıyor işte ondan felç oluyorsun. Ondan şeker oluyorsun ondan kanser oluyorsun ondan ülser oluyorsun. Ondan karınla kavga ediyorsun. Ondan çocuğunu ıslah demiyorsun, Ondan geçim darlığı çekiyorsun. Denk bütçe yapamıyorsun. Devamlı borçlusun. Ayın sonunu getiremiyorsun. Günahlarından bereketin kaçıyor. Sen bunları niye hesap etmiyorsun? Bir teravih namazıyla geçmişin silinir ya. Bu ne demek? Bir daha seni rahat edersin. Maddi manevi dertlerden korunursun. Kurtulursun. Men tekarrabe fihi bi hasladin minel hayr <gülüyor> Her kim Ramazan'da nafile bir hayırla Allah'a manen yaklaşmaya çalışırsa kâne kemene dâferî masiva. Ramazan'dan dolayı katlama gelir. Başka aylardaki bir farzı eda etmiş gibi der. Yani mesela Ramazan'da iki rekat işrak kıldın. Başka ayda farz kılmış gibisin. Ramazan'da dört rekat kuşluk kıldın. Başka ayda efendim bir farz namaz kılmış gibisin. Ama sakın onu kazalardan düşmeyin. Farza sayılıyor diye. O demek değil kaza ayrı kılınır. Sevap bakımından yani farzın sevabı her zaman çoktur. Ama Ramazan'da de, diyebiliriz ki nafile yoktur yani. Hangi nafileyi kılsan bir farz yazılıyor. Büyük bir katlamadır bu anlayabildiyseniz. Ve men edda ferzoten fi Ramazanda farz eda ederse işte sabahın farzını kıldık, öğlenin farzını kıldık, ikindinin farzını kıldık. Şimdi akşamın farzını kılacağız, yatsının farzını kılacağız. Veya illa namaz değil, oruç da farz. Tuttuğumuz oruç, ramazan farz. Zekat veriyorsun, zekat farz, sadaka değil ki. E, bunun gibi farzlar, eda edenlere, kâne kemen eddâ seb'ine ferîdâten fîmâsîvâ. Ramazan dışında 70 farz eda etmiş gibidir. Yani bir öğlen 70 öğlen yazılıyor. Sakın kaza hesabından düşme. O ayrı kılınacak. O borçtur. Bu katlama bakımındandır. Ama ahirette ölürsen kazalarını bitiremeden bu katlamalardan hesabını tamamlarlar. Ama sen ihmal etmeden, gevşeklik etmeden zaruri işlerinin dışındaki tüm vakitlerini kazalarını e, yerine getirmeye sarf ettiysen de umrün vefa etmeden de ölüm geldiyse onlara bu geçerlidir. Ama bu katlamalardan senin hesabın doldurulur ahirette. Neden? Niyet etti kazalarını bitirmeye 13. Ve niyet etmek yetmez, amel etti ve bir fil tatbik etti. Yani hiç böyle ne reklam sana ne haber, ne açık oturum, ne kapalı oturum, senin ne işin var? 30 senelik kaza namazın var, 30 senelik ömrün var mı? Ben günde bir günlük kılıyorum. Günde bir günlükler, 30 sene daha yaşaman lazım. Ne biliyorsun Allah yaşatacak mı seni? E ne yap? Ben öyle adamlar gördüm. 40 senelik kazasını birkaç senede kılmışlardı. Anlı nasır bağlamıştı. Avni abi var bizim. Boğazlar komutanı derdi. Avni abinin babası vardı. Ali, Ali dayı. O Ali dayının burası var ya. Bura bura. Böyle nasır. Secdeden. Niye? Evvelce tabi bozuk yollardaymış. Sonra döndü evli oldu. Hakikaten veliydi yani. Ama adam 40 senelik kazayı birkaç senede kılarsa anlı nasır bağlamış. İşte adam odur günde bir günlük, iki günlük kılıyorum. Zaten millet bir günlük de kılmıyor ya. Kazan var mı? Var. Kaç sene? Otuz sene. Utanmadan da söylüyorsun. E Ne kadarını kıldın? Beş sene daha kıldım. Ne olacak yine beş sene daha? Allah ömür verirse. Allah herkese kazasını bitirecek kadar ömür vermiyor arkadaş. Sen, fıkıhta diyor ki, bir insanın kaza borcu varsa, Zaruret kadar uyuyacak, zaruret kadar yiyecek, zaruret kadar çalışacak. Mecburi işlerin ne öyle. Laka, luka, maç, kaç, film, dizi. Sen nereye gidiyorsun ya? Bu kadar kaza borcuyla rahat rahat oturuyorsun ya. Bir de televizyon seyrediyor. Maçı seyrediyor ya. Sen o maçı izlerken 10 günlük kaza kılardın ya. Sen öleceksin aniden. Bu borçlarla Allah'ın huzuruna nasıl çıkacaksın? Men salaten mutamiden hatta madha waktu azap fi'n hukuba. Bir vakit namazı kasten terk eden, ya sen kasten terk ettin, kazaya bıraktın. Vakti geçti. Cehennemde 80 sene azap edilecek. Bir namaza 80 sene yanmak var. Sen niye bunun muhtesinden çıkmaya çalışmıyorsun? Ama hakikaten gayret ettin. Artık günde 10 günlük kıldın. Daha ne yapasın? 10 gün 10 ama ölüm geldi. Sen tövbe ettin ama bilgi sen sonra öldün. Vaktin yetişmedi. O zaman işte bu Ramazan'daki bir farz 70 farz yazılıyor ya. Bunlardan Mevla katlamalardan senin açığını doldurur. <Sessizlik> Etimmu nevafile gün fe bi'atukemmelu farayizukum. Nafilelerinizi güzel yapın, tam yapın. Onlarla farzlarınızdaki bu açıklar, boşluklar ikmal edilecek. Ama bu kimedir muadhiseri? Bu kimedir? Adam kazasına önem verip kaza namazından kılmak için zaruri olmayan bütün işleri terk edenleredir. Yoksa senin gibi keyfinde gezenlere değil. Günde bir günlük iş mi ya? Hiç olmazsa en azından onu yap ama 20 sene 30 sene kazası olan için günde bir günlükle nerede 30 sene yaşayacağının teminatı var. Ocu helak olursun. Helak olursun bak. Ramazanda tabi bir farz 70 farza geçer ama bu kaza namazlarına geçmez. Bu katlamalı sevaba geçer. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Ne diyeyimse kazalara çok dikkat edin. Bütün boş işlerinizi bırakın kazalara. Ama kazayı kılarken de tadil erken rahat edin. Tadil erken Risalesi okuyun. Güzel hareket edin. Sonra kazanızı da kaza etmek lazım gelir. Bu sefer devir lazım gelir. Kısır döngüye girer. Kazayı da kaza etmek lazım olursa ebedi senin kazan bitmez. Çünkü ahirette bir çıkarsın, kendini kılmış sanatsın. Halbuki Nasıl hadis-i şerifte burası? Seyretti bir adamı. Dön git geri kıl, kıl, kılmadın. Halbuki adam namazı bitirmişti. Çünkü neden? tadil erkeğine rahat etmedi. Rükudan kalktı, hiç durmadan indi. İki secde arasında rahat oturmadı. Diğer şartları da var işte. İhlal ederse o da kazayene geçmez. Allah muhafaza ya Rabbi bize ilim, amel, ihlas nasip eyle. Borç nasip eyle. Kul kulaklarından da helallık almadan, senin haklarını da eda etmeden... Varsa borcumuz kaza etmeden ruhumuzu kabzeyleme ya Rabbi alemi. Şu iftar saatinde oruç azına yapılan duaları reddetme ya Rabbi alemi. Amin Allahum salli ala seyn Muhammedin ve aliye sahabe Ve beşerü sabri. Ramazan-ı Şerif sabır ayıdır. Yani e, bu hadis-i şerif uzundur yani uzun bir hadis-i şeriftir. Eee tabii Ramazan-ı Şerif'in e, bereketlerini anlatıyor. Sabır biliyorsunuz e, tahammül ve dayanıklılıktır. E, Oruç da el iman nisfan fe nisfun fi sabir en şükür. İman iki yarıya bölünür. Yarısı sabırdadır, yarısı şükürdedir. Çünkü insan ya nimettedir ya beladadır. Nimetteyse şükür devreye girer, beladaysa sabır devreye girer. Onun için iki halden boş kalmaz. Böylece de iman tamamlanmış olur. Ama adama bela gelse Allah'a gazap eder, rızasızlık yapar. Beni mi buldun der falan itiraz eder. Nimet gelse de ben kazandım, ben harcıyorum, işte e, benim aklım çok da, kafam çalışıyor da ondan kazandım, hiç Allah'tan bilmez. Bu adamda da sabır da yok, şükür de yok. Yani din de yok, iman da yok. Milletin de ekserisi maalesef bu vaziyettedir. Ama başka adı şerifte oruç sabrın yarısıdır. Oruç sabrın yarısıdır da gelince ne oldu? Oruç imanın dörtte bir oldu. Sabı, sabır imanın yarısı Oruç sabrın yarısı. Ne oldu? Oruç iman dörtte bir oldu. Zaten kelime-i şehadeti çıktığın zaman İslam şartlarının yani dört tane amel. Kelime-i şehadet dille ikrardır. Geri kalan namaz oruç atacak İşte dörtte biri hesap çıktı yine. E, vazifelerden dörtte biri zaten Ramazan oruçudur. Sabır aydır çünkü oruç yani e, hele ki bugünler günler tabii ki şeydir. Yani gördüğünüz üzere uzun günlerdir, sıcak günlerdir, zor günlerdir e, işte canın su ister, yemek ister. Kiminin sigara ister. Yani adam diyor ki sigara serbest olsa da diyor. Yemek içmek iki günlüğüne çıksa diyor. İki günde bir iftar etsek de sigara olsa yeter, kurtarır diyor. Yani böyle de sıkıntılı işler. Yani Bu da sabır ister yani onun için. Sabır aydır. O sabrı o. Sevabül cennet. Sabrın ise sevabı, karşılığı sadece cennettir. Onun için niye hadis-i şerifte diyor? As-savmuli ve nezibi. Kullu amel ibni ademe le sabr oğlum bütün amelleri kendinedir Yani sevabı belirlidir Oruç müstesna Ben oruca sevap koymadım Size de orucun sevabı cennette şudur budur demedim Niçin feyin ne Oruç ancak benim için tutulur Çünkü bir insan aç susuz kalması çok zor bir şeydir Ancak Allah için yapılabilir yani Hele ki Ramazan orucu farzdır Farzda riya gösteriş de olmaz Çünkü mecburdur Adam dese ki ben bugün oruçluyum Öbürü de der ki ona gavur muydun Ramazanda mı tutmayacaksın der ona Onun için riya payı da yok o bana kastır ve Mükafatını ancak ben vereceğim. Bundan dolayı sevabı cennettir ama Mevla taneler hazırladığını gizlemiş orada. Yani cennet belli ki cennettir. Ama cennetin içinde dereceler ve meratip vardır. vel ekberu ekberu Dünyada nasıl dereceler, mertebeler, kıdemler, komiserlerde, şey, emniyette, bilmem şurada bütün her kademede bürokraside Mertebeler var Hele ki ahirete gelinde bakın Görün ki ne büyük dereceler var Ve ne kadar çok üstünlükler var Ama herkes kazanamaz Onun için sabrın sevabı cennettir Ama tam açıklanmamış içindeki nimetler Ancak Mevla tarafından Beyan edilmiştir Şimdi Bu itibarla e, Burada bu gece kalalım rahman. Yarınki e, dersimizde bu hadis-i şerifi bitirmek suretiyle başlayarak ileriye dönük diğer hadis-i şeriflerden, Ramazan şerif hakkındaki faziletlerden sizleri haberdar edeceğiz. Hepinize hayırlı iftarlar olsun. Allah Teala şubarek saatte fazl-ı keremiyle lütfuyla size muamele etsin. Şimdi iftar saatinde hemen size tembihliyim, kaçırmanızı istemiyorum. Bir dua vardır. İftar duaları çoktur. Ancak iftar dualarını Ramazan şerif kitabında da bulabilirsiniz. Efendim dergide de yazılmış bulabilirsiniz. Şimdi dergideki şeyi söyleyeceğim. Sayfayı söyleyeyim de 89. sayfayı hemen açıyorsunuz. Hemen çoluk çocuk masa başında toplanmışsınız, iftara birkaç dakika kalmış. Hemen dualar okuyorsunuz. Sayfa 89. Özellikle son dua, yazım yazım ente ila ila ila Bu öyle azim diye geçiyor ama Allah zaten azim büyük Allah'tır. Öyle bir duadır ki -u -hakim çocuklarınıza öğretin diyor. Çocuk çoluğunuzla birlikte okuyun diyor. Tam bu sünnete ittiba saatindesiniz ve dakikalarındasınız. Çünkü diyor Allah Teala fe rasulü. Allah ve Resulü bu duayı çok seviyor. Bak her dua bu kadar hadis var size yazmışım bu kadar kitap. Hiçbirinde bu hadis yok. Allah ve Resulü bu kelimeleri çok seviyor. Hani Subhanallah abim de de Allah'a sevgili geçti hani Resulullah demedi orada Allah ve Resulü bu kelimeleri çok seviyor bir de ne buyuruyor biliyor musunuz dünya ve ahiret hangi işleriniz karışık kuruşuk dünyada bu kadar sıkıntılı işlerimiz var çözülmemiş ne kadar işleriniz rast gelsin istiyorsanız iftarda bu duayı okursanız dünyanızın ve ahiretinizin bütün işlerinizi Allah yoluna koyacak bak görürsünüz yarın tesirini niyet edin manasını düşünün hem burada var Ramazan Şerif kitabında da var da Dergide daha yakın elinizde olursa, 89 dedim değil mi? 89'da da o dua var. Yani 3-4 dua var ama kısadır. Onları da okuyun. Ama en sonu ya azıyım ya azıyım diye başlıyor. Çoluk çocuğunuzla beraber, hadi okuyalım yavrum. Ya azıyım ya azıyım derin. Onlar da ya azıyım ya azıyım desinler. Ve Allah Resulü'nün sevgisine mazhar olalım. Şun muarek saatte boynumuzdan, cehennemden azatlık alalım, beraat alalım. Her iftar saatinde 1 milyon cehennemlik azat ol. Kim bilir belki bu gecede bizim azadımıza vesile olur. Beratımızı almak için bu duaları mutlaka okuyalım. İstiğfarlar okuyalım. Huzur üzere, zikir üzere iftarımızı açalım. Rabbim yariki ki geceye de kavuşmayı nasip eylesin. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem ve teslimen kestirat. Elhamdülillah Rabbil alemin. Saat bir buçukta sahurda da biz sizinle beraber olacağız. İnşallah siz de bizi tercih edin. Ayetleri, hadisleri tercih edin. Allah'ı ve Resulü tercih edin. Fuzul işleri seyretmeyi bırakın. Ayet ve hadisler dinleyin. Amin.